açıkikaste ne Kainat, bugün 27 Haziran Çarşamba, yıl 2012, ay 6, gün 179, Hızır 53. 1433, Hicri Şaban 7, 1428, Rumi Haziran 14. Yağmurlar. Yemek listesi gün 179, patlıcan oturtma, pilav, çoban salatası ve 20 kelevası. Büyük saatli, saatli marif takviye. Bir Açık Radyo 94.9 Açıkradio.com ve Açık Gazete başladı haftanın üçüncü Açık Gazetesi yapıyoruz. Ömer Madre Mahir Mert Öztekin ve Can Tombil'den oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Evet bugün açılışımızı The Beach Boys'un tanınmış şarkılarından California Girls'le yaptık. The Beach Boys'un önemli elemanlarından gruba daha sonradan katılmakla beraber önemli çok önemli roller oynamış elemanlarından Bruce Johnston'ın doğum günü bugün 1942'de kendisi tam 70 yaşını idrak ediyor asıl adı Benjamin Baldwin hem besteci şarkı sözü yazarı ve aynı zamanda da solo çalışmalarıyla da biliniyor İlk sesli yani ilk vokal kayıtta bu California Girls adlı parçayla başlamış durumda. Onun için çaldığımız bir parçaydı. Böyle başladık 70 yaşına idrak etmesi sebebiyle bugün diğer başka bazı parçalarına da hem The Beach Boys'la beraber hem de solo çalışmalarına yer vereceğiz. imkan bulduğumuz ölçüde. Tarihte bugün neler olmuş ona da bakalım. Dünyanın ilk tek başına bütün dünya turu yapılması Joshua Slocum tarafından gerçekleştirilmiş. Ta 1898'de tek kişilik dünya turu tamamlanmış. Brier adasından Nova Scotia'da tamamlanmış bu tamamlayan kişi gezgin Joshua Slocum adını taşıyor. 1941'de bugün de Romanya'da faşist rejim Nazilerin müttefiki Roman hükümeti 1941'de e, dünya tarihinin en şiddetli e, yani Romanya e, tarihinde daha doğrusu en şiddetli Yahudi kırımlarından birini gerçekleştirmeye başlamış ve en az Sonuçta 13.266 Yahudi'nin katledilmesiyle sonuçlanacak bir şey yaş şehrinde gerçekleştirilmiş bu pogrom. 1954'te de dünyanın ilk nükleer santrali Obdinsk'te Moskova yakınlarında açılmış. 1967'de ise de ilk ATM otomatik banka. Hesap çekme makinesi, para çekme makinesi de Enfield'da, Londra'da başlatılmış. Bu bunları hatırlayalım. Evet günün haberlerine bakacak olsak Türkiye'de de ve dünyada da gündem ortak sayılabilir. Türkiye ile Suriye arasında ciddi bir gerilim. Günlerdir devam etmekte olan bir gerilim. NATO ile de görüştükten sonra Başbakan Erdoğan'dan Suriye ile yaşanan krizle ilgili bir açıklama geldi. Öncelikle uçağın hava sahasında ve kasti olarak vurulduğunu tespit ettiklerini açıklıyor. Ve Türkiye'nin sonuna kadar haklı olduğunu söylemiş. Gazabımız kahredicidir diye bir cevap vermiş eski Osmanlı padişahlarını da hatırlatır bir üslup içinde. Uçağın kasten düşürüldüğünü söylemiş. Hatta eski ahide hatırlatır bir şekilde belki. Evet, padişaha da geçtik. Mabudların gazabı. Esad'ın artık ya da Esed'in ama Esad demiş kendisi biz de Esed diye Esad diye kullanalım. Esad'ın artık bize tehdit Olduğunu söylemiş bize derken Türkiye'yi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin angajman kuralları da değişti sınıra yaklaşan artık hedeftir demiş ve Suriye tank sınırına da Mardin'de dün askeri hareketli yaşandığı belirtiliyor Suriye sınırına tanklar ve zıhlı araçlar Musaybin ve Cizre yönüne sevk edilmiş durumda. NATO dün bu amaçla toplanmış ve Suriye'yle de bir kınama çıkmış. Türkiye ile güçlü dayanışma içindeyiz şeklinde. Bu Yani tek NATO'dan da kuvvetli bir tek taraflı deklarasyonun desteğiyle Türkiye'de Suriye'yi uyardı diye vermiş. Bu haberi mesela Washington podcast'te ve herhangi bir askeri yaklaşımı Suriye'den gelecek olan bir tehdit olarak algılayacağını söyleyerek gerilimi iki komşu ülke arasındaki gerilimi daha da yükseltti diyor. Günün en önemli haberi bu BBC'den de bir önemli şey var. Yani NATO'dan gelen açıklamayı söyleyelim. Rasmussen'in olayı endişeyle takip ettiklerini NATO Genel Sekreterinin adından Türkiye ile dayanışmayı sürdüreceklerini belirtmişler. Böyle bir olayın bir daha yaşanmayacağını da kaydetmiş Rasmussen. Ee, Suriye'de yeni bir kabine kurulmuş. Orada da Beşar Esad bir konuşma yaparak yeni kabine ile. Ülkenin savaş halinde olduğunu söylemiş. Bu da önemli bir Evet savaş. 16 aydan bu, bu yana savaş halinde olduğunu söylemiş ülkesinin. Ve de e, eğer bir savaş durumundasınız tüm politikalar ve e, kapasitelerinizi zaferi sağlamak amacıyla kullanmak zorundasınız e, gibi bir ifade kullanmış. E, bu arada Suriye'de. İnsan Hakları İzleme Örgütü, Britanya merkezli bir e, örgüt bu. E, dün için ölümleri de 68 sivilin öldüğü, 41 askerin ve e, 7 muhalif e, militanın öldüğü şeklinde vermiş. Tabi bunlar e, bağımsız kaynaklarca doğrulanabilmiş rakamlar değil ama e, ölüm haberleri ve görüntüleri de gelmeye devam ediyor. Evet, gayet gergin bir durumdan bir de bahsediyor. diplomatik duruma da ek olarak devam edecek olursak Rusya ile genelini NATO üyelerinin oluşturduğu Batı ülkeleri arasında yeni bir çatlak bu mesele üzerinden baş gösterdiğini de söyleyebiliriz. Rusya'dan yapılan açıklamada uçağın düşmesinin bir kaza olduğu. Söylenmiş. Yani daha doğrusu e, isteyerek ve bilerek Düşürülmedi denilmiş. E, dolayısıyla e, verilen tepkinin de Buna uygun olması gerektiği Söylenmiş. Evet ama artık Su Suriye'nin statüsü e, Komşudan Düşmana dönmüş durumda Anladığım kadarıyla benim bunu Daha çeşitli biçimlerde Yorumlamak mümkün ama Aa, işte bu, Suriye artık biraz düşman ülke. İşte komşuluk ulus devletler söz konusu olduğu gün de ebeveynleri seçmek gibi komşularınızı da seçemiyorsunuz. Hadi ülkeyi toplayın taşıyoruz gibi bir durum söz konusu olmadığı için düşman komşuya belki dönüşmüş olabilir. Evet en azından sıfır yani bu da ufak tefek sorun bir olay olur. değil. Sıfır sorun olmadı şüphesiz. Bu yani... gibi gelişmeler olduğu zaman on yıllarca etkileri devam ediyor. Hatırlayın yani işte Suriye ile olan bir yakınlaşma sürecinin ne kadar uzun süreli bir soğukluk döneminden sonra geldiğini hatırlayınca aslında daha kolay yapılabiliyor bu gibi öngörüler. Evet. Esas olarak birçok bir şeyden bahsetmemiz mümkün. Yani birçok gazetede düşman kelimesi net olarak kullanılıyor. Yani Suriye artık düşman ülke denmiş. O gazetelerin yorumu değil ama. Evet evet. Suriye artık düşman diyor cumhuriyet gazetesi de, şeyde de aynı, e, taraf gazetesinde de <gülüyor> aynı. Hatta milliyet gazetesinde de Suriye artık gayri resmi düşman diye yeni bir terim var. Yaklaşanı vur emri diye üstüme gelme vururum diye çeşitli gazeteler vermiş vur emri başlığına rastlıyoruz. Suriye artık askeri hedef diye veren gazeteler de var. Evet, böyle bir genel durum var. Suriye'de yaşanan krizin muhalefetin grup toplantılarında gündeminde tabii Cumhuriyet Halk Partisi liderinin hükümete eleştirisi var. Dış politikanın blöf üzerine kurulduğunu Söylüyor kurulur mu diyor. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı da daha çok Kürt sorunu üzerinde durmuş. Kandil'in yerle bir edilip bayrak dikilmesini istemesi gibi bir durum var. Ve Suriye'den de net doyurucu bir özür ve tazminat talebi var. BDP ise Suriye'ye askeri bir operasyona karşı olduğunu açıklamış ve diplomasiye kullanılmasını istiyor. Evet, Rusya'da olayın provokasyon olarak görülmemesini istedi, değil mi? E, bu e, bununla, bu haberlerin üzerinde daha etraflıca durma fırsatımız olacak herhalde. Siyirt'te dün gece bir PKK saldırısı haberi var. Bir askerin öldü, iki askerin yaralandı. Trabzon'da da jandarmanın yoldan geçişi sırasında bir patlama oldu ama ölen olmadı. Yaralı... E, Olup olmadığını Göremedim Ama ölen yok Öte yandan da KCK operasyonlarında Gözaltına alınanların Emniyetteki sorguları 20 ayrı ilde yapılan Ankara merkezli operasyonda Bugün 35'i 58 kişiden 35'i Ankara Adliyesi'ne getirilecek Türkiye'nin Pek çok yerinden de gelecek sendikaların adliye önünde gözaltına alınanlara destek için buluşması da bekleniyor diye bir haber var. Dün sabah Atılım Gazetesi ve Etkin Haber Ajansı'na binasına da polisler tarafından baskın düzenlendi. 10 kişinin gözaltına alındığı haberleri var. Aramalar akşam saatlerinde de sürüyor. İfade özgürlüğünün ihlali anlamına geldiğini duyuran meslek örgütü ve sendika. Açıklamaları var Bundan da bahsedeceğiz Önemli Protestolarda gerçekleşmiş Durumda bu ifade özgürlüğü konusunda Hükümetin Kürtaj yasasında Kararlı olduğuna dair de biz Habere rastlıyoruz 30 sendikacının gözaltına Yeniden alındığı haberine de Şey yapıyoruz yer veriyoruz. Bir grup önde gelen e, Amerika, Birleşik Devletleri vatandaşı da Ekvador başkanına yazdıkları, Kore'ye ya yazdıkları bir mektupta Julian Assange'dan gelen me, e, itica talebinin kabul edilmesi için e, ricada bulunuyorlar. Aralarında Michael Moore, Danny Glover, Oliver Stone, Glenn Greenwald, Noam Chomsky Colin Rowley ve Sibel Edmonds'ın da bulunduğu elden bir Ekvador Büyükelçiliği'ne verilmiş bir mektup var. Bir küçük detayda da de Ekvador Büyükelçiliği'ne sığmış olduğu halde Russia Today için yapmaya devam ettiği televizyon programının da yeni bölümünü yayınlamış. Sonuncu bölümü. Sonu, sonuncu bölümünü. Ee, Norm Chomsky ve Tarık Ali ile görüşmüş orada ee, Chomsky'nin iklim değişikliği ile ilgili benzetmesi de belki biraz bahsetmeye değer insanlığı e, bir uçurumdan kendini atmaya giden nemiklere benzetmiş aslında olmayan bir mite referans vermiş o da ama evet. benzetmenin kendisi fena değil sanki. Evet, evet, Chomsky bunu daha önce de bir kere kullanmıştı Lemingler benzetmesini. Evet, biliyor tabii Leminglerin gerçek olmadığını. Lemingler gerçekti. Lemingler kendilerini öyle at kendilerini atma. atmadıklarını ama öyle bir davranış vaziyeti içinde bulundukları da aşikar. Amazon, kızıl delileri de Belomonte, Baraj alanını işgal etmişler. 200 yerli halk Brezilya'da en azından kısmen durdurmuşlar. Çok tartışmalı Jingu Nehri üzerindeki projeyi durdurmak için Rio artı 20 Dünya Zirvesi'nin hayal kırıklığıyla sonuçlanması üzerine sivil toplum kuruluşları ve barajlardan etkilenen toplulukları bir araya getiren küresel bir kampanyada doğmuş durumda. Doğa Derneği'nden geliyor. Democracy deniyor. Baraj demokrasisi gibi yorumlarına bir, bir kelime yani bir oyunu bir kelime var. oyunu İngilizce'deki baraj anlamına gelen e, dem yani D-A-M e, kelimesinin işte demokrasi kelimesinin başındaki D-A-M'nin yerine konulmasıyla yapılmış bir kelime oyunu bu. Evet Amazon Watch, Rivers International Doğa Derneği ve çok sayıdaki Brezilyalı topluluk ve gönüllüler ve aktivistler devam ediyor Belomonte Ve Medeniyetin Beşiği Dicle Vadisi ile birlikte Hasan Keyfi de yok edecek su Barajı küresel kampanyanın da Odağını oluşturuyor Bunun üzerinde de Durabiliriz İki de önemli çevre haberi Daha var O da e, Birisi Amerika Birleşik Devletleri'nde ender görülen Bir olumlu karar alan temiz mahkemesi, şeyde Washington'da, District of Columbia'da, Amerika Birleşik Devletleri'nin Çevre Koruma Ajansının kurumunun temiz hava kanunu uyarınca sera gazlarını <gülüyor> daraltıcı yani çıkışını engelleyici tedbirler alabileceğini kabul etmiş. Çünkü buna şirketler itiraz ediyordu. Hiçbir önlem alınmamalı diye şey yapıyordu. Böylece mahkeme, EPA'yi yani Çevre Koruma Ajansı'nın haklı olduğunu bir kez daha teyit etmiş oluyor. Önemli bir karar. Ne kadar önemli olduğu tartışılsa bile bir de sismologlardan Japonlara yeniden nükleer santralleri yapma konusunda Oİ'deki nükleer tesisleri tekrar harekete geçirme konusunda sismologlardan bir uyarı gelmiş. Bunu kavramak zor demişler. Çünkü burada çok tehlike devam ediyor demişler. Böyle de bir şey var. Türkiye'de araştırma ve öğretim özgürlüğü uluslararası çalışma grubunun da toplantısı. Büşra Ersanlı ve akademik özgürlükle ilgili bir basın toplantısı dün yapıldı. Geniş bir katılım oldu. Orada yapılan konuşmacılar da Türkiye'de düşünce ve ifade özgürlüğünün ulaştığı endişe verici durumu ve bunun üniversitelerdeki yansımalarını da değerlendirmişler. Bundan da bahsedebiliriz. Evet. İsterseniz bahsetmeye de başlayalım. Çünkü 9.30'dan sonra bir e, konumuz da olacağı için fazla zamanımız yok. işte Suriye haberleriyle e, zaten büyük ölçüde bahsettik ama devam edelim istiyorsanız. E, savaş çıkmadı. Netice o. Şimdilik bu iyi bir şey. E, öte yandan belirsizlik de e, kaybolmadı ortadan. Çünkü e, şöyle bir şey söylenmiş. Suriye... ...askeri birliklerinin Türkiye sınırına yakın her türlü faaliyetinin e, onların bir hedef olarak algılanmasına yol açacağı... ...böyle angajman kurallarının bu şekilde değiştirildiği açıklandı bizzat başbakan tarafından. Angajman kuralları da çok bir şey ifade ediyor mu? Yani çatışma... ya yani burada aslında etmiyor çünkü bildiğim kadarıyla angajman kuralları... E... Ne demek angaçman kuralları? İşte As bir ülkenin başka bir ülkenin askeri birlikleriyle e, bir angaçmana çatışmaya girmesi için e, işte en düşük ortak payda gibi bir şey mi demek lazım bilmiyorum. Öyle bir kurallar veriliyor ona göre. İşte örneğin e, temas ve çatışmayı. İşte örneğin bu hava sahasını ihlal eden bir uçağın önce uyarılması gibi. Normalde işte uyarılmadan düşürülmesi, angajman kurallarının ihlali olabilir uluslararası falan gibi ee, bir durum. Ama burada şöyle bir e, ufak fark var sanıyorum. Suriye'nin kendi toprakları içindeki askeri birliklerin hedef sayılması pratikte ne anlama geliyor? Türkiye sınırına yakın faaliyet gösteren askeri birliklerin ama Türkiye içinde değil Suriye toprakları içinde. Evet, tampon yani, bölge tampon anlamına. bölge evet tabii, öyle bir, bir anlamı var ve bu da e, kaygı verici yani çeşitli açılardan da belirsizliğini devam ettiriyor durum senin de söylediğin gibi ama çeşitli açılardan da kaygı verici olmaya da kaygı devam... verici çok fazla şey var bir e, şu tabi ki Rusya ve Çin'in tutumu konuyla ilgili Batı'nın bu ülkelere karşı tutumu, İran'ı Suriye konusunda yapılacak olan toplantıya davet etmeme konusundaki ısrarı ABD'nin örneğin. Böyle kaygı verici birden fazla durum söz konusu orada. Bir de tabi Suriye'nin kendi içindeki durum kaygı vericiliğini koruyor. Ölen insanlar haberleri her gün gelmeye devam ediyor. Böyle bir durum. Evet yani birazcık mesela Washington Post'un haberiyle saki, haberi üzerinden okumaya çalışalım bunu yani e, NATO'dan da destek e, gelmesiyle cesaretlenen Türkiye Suriyeyi uyardı diyor eğer e, şey Suriye güçleri silahlı kuvvetleri Güney e, şeyinde. ...güney sınırında bir... ...karşılık... ...daha doğrusu bir yaklaşmaya... ...angajmana... ...gelirlerse... ...karşılık vereceğini... ...söyledi... ...yani yaklaşan her askeri unsurun... ...askeri hedef olacağını söylemesinin... ...gerilimi ciddi olarak artıracak... ...bu komşular arasında... ...ciddi olarak artır, artıracak... ...bir şey olduğunu söyledi diyor... Ve aynı zamanda NATO'nun NATO'dan Suriye'ye kuvvetli bir kınama çıkmasıyla da eş zamanlı oldu diyor. Bu da ilk defa olarak Suriye krizine değinmiş oluyor NATO. Ve şeye, Türk uçağına yapılan saldırının kabul edilemez olduğunu ve NATO ittifakının da Türkiye ile Türkiye'nin arkasında durduğunu ve güçlü bir dayanışma ruhu sergilediğini söylüyor. Tabii o zaman kaç kilometre sınır 700 küsür. Küsür. 800 küsür değil mi? Bu çok uzun Türkiye Suriye sınırında çatışma riskini yükseltti diyor. 550 mil olarak vermiş onu çevirmek lazım kilometreye. Ve yani Bölge sınır bölgesindeki Büyük birçok bölgenin de siyancıların kontrolü altında olduğunu da Hatırlatmış Washington Post Suriye hükümetinin de Sürekli bölgeye Bölgede saldırılara giriştiğini söylüyor Evet şimdi bunun nasıl Yorumlanması gerektiğini gerektiği meselesi var. Fakat öte yandan da hem Washington Post'ta hem de BBC'de de Beşer El Esad'ın da eli yükselttiği yolunda yorumlar var tabi. Evet. Şimdi uçak düşürülmesiyle ilgili neden uyarı yapılmadan işte uçak düşürdüğüyle ilgili çeşitli yorumlar da geliyor oradan başlayarak. Esad rejimin bir Köşeye sıkışmışlık duygusu içinde hareket ettiği artık aşikar işte en son bu kriz olmadan önce konuşulan bir Suriyeli pilotun uçağıyla beraber Ürdün'e sığınmasıydı. Dolayısıyla havada görülen herhangi bir nesnenin uyarılmadan ve işte tam olarak ne olduğu belirlenmeden vurulmasının sebeplerinden bir tanesi de bu rejimin içinde olduğu Panik duygusu da olabilir şeklinde yorumlar yapılıyor. Bu, bu işin bir noktası. Bir ikinci noktası da e, bir yandan işte muhaliflere Batı'nın desteği yapılırken Türkiye üzerinden ve e, CIA destekli olduğu söyleniyor. Bir yandan da e, Esad rejimleri de başta Rusya olmak üzere kendi muhaliflerinden destek geliyor. Dolayısıyla orada e, hani Esad rejimi yalnız kaldı falan derken bunları ...düşünmek lazım. Ee, hala... ...kendi muhalifleri bölgede olan ve... E, ...öyle e, sessiz... ...sedasız nispeten... ...diyeyim... E, ...giden diğer rejimlere pek... ...benzemeyeceği de iyice ortaya çıktı. Evet yani... Hem Arapça hem de İngilizceye anında tercüme edilerek verilmiş bütün dünyada izlenmiş Başbakan Erdoğan'ın konuşması. işte yaklaşanı vururuz. Angajman kuralları değişmiştir. Yönetim artık düşmandır. Esad yönetiminin en yakın tehdit haline geldiği anlaşıldı diyor. İntikam alınacak. Bununla yetinmeyeceğiz. Türkiye yerini ve zamanını kendisi tayin edici gerekli tüm adımlar atacak. Ve rejim devrilene kadar Suriye halkı bu eli kanlı diktatör ve çetesinden kurtulana kadar Türkiye ve Türk halkı her türlü desteği verecektir diyor. Bu tabi çok bayağı ciddi yüksek şeyli gerilimli bir konuşma bu. Tabi Beşar Esad da aynı şekilde yeni kabinesine şey diyor bütün açılardan gerçek bir savaşın içindeyiz. Savaşta olduğumuz zamanda bütün politikaların tarafların ve kurumların zafer kazanmaya odaklanması gerekir şeklinde konuşmuş o da e, ve yani çekil diyen ülkelere de şiddetle e, saldırmış yani sert bir dille ve Batılılar hiçbir zaman vermezler. Her zaman alırlar. Bu da her aşamada görülmüştür demiş. Biz bütün ülkelerle iyi ilişki istiyoruz ama çıkarlarımızın nerede yattığını da bilmek durumundayız demiş. Bu arada çok ciddi çatışma haberleri de geliyor. Senin de söylemiş olduğun gibi belki de şimdiye kadar Şam yakınlarındaki başkent, Şam yakınlarındaki varoşlarda çok en şimdiye kadarki en çatışma haberlerinde geldiği Dün zaten de önemli haberlerden biri Suriye'den üst düzey subayların yüksek rütbeli subayların Türkiye'ye sığınması haberiydi evet. ee, Orada da bir şekilde o karışıklık devam ediyor ölümlerde devam ediyor Yani gerilimin yüksek olduğu bir durumda yani başbakanın açıklamaları e, savaşa girilmemesi şimdi falan iyi ama e, hani 877 kilometreymiş Suriye'yle sanır. 877 kilometrelik bir şeritte defakta olarak fiilen yani e, tampon bölge ilan etmek bir ne kadar uygulanabilir bir politika? Politika olarak ne kadar uygulanabilir? Yani çünkü hani e, bunun... ...zararının da görüldüğünü... ...daha önceden şahit olduk işte... ...bu sınırı aşan ateş durumlarında... ...bir sonraki böyle adımda... ...çok sert tepki vereceğiz gibisinden... ...bağlayıcı hükümler kullandıktan sonra... ...işte uçak düşmesi olayı oldu... ...bir tırmandırma durumuna... ...gidiyor, bir ikincisi de... ...yani sonuçta... ...kabul edin veya etmeyin... ...işte Suriye toprağı hani... ...angajman kurallarını o şekilde değiştiriyorsanız... ...yani... filan Savaş açmaktan bir adım ötedesiniz de denilebilir. Evet bir ara verelim devam edeceğiz. Bunu konuşmaya tabii. Açık gazete. I write the songs şarkıları ben yazıyorum Beach Boys'un bu şarkısını da Bruce Johnson yazmıştı 70 yaşında Halen şu anda bugün 27 Haziran 1942 doğumlu besteci, şarkıcı ve bağımsız çalışmalarıyla bilinen bir müzisyen Ondan dinlediğimiz bir şarkıydı bu da biz tekrar şeye, iki dakikalığına dönersek Türkiye ile bu savaş durumu daha mı yakın daha mı yaklaştı mı yaklaşmadı mı meselesini tartışmasında bugün Radikal Gazetesi'nde Cengiz Çandar önemli bir noktanın altını çiziyor. Yani Türkiye'nin sınırın ne kadar yakınında? ...nasıl bir gücü tehdit görecek... ...belli değil... ...bunu hükümet ve askerler biliyor olmalılar... ...belki NATO da biliyordur... ...ve belki belli kanallardan Suriye'de... ...bu değişmiş olan... angaşman kurallarından haberdar edilmiştir... ...ama biz bilmiyoruz... ...kamuoyu bilmiyor diyor... ...bu da çok önemli bir nokta... ...yani Tayyip Erdoğan'ın dünkü açıklamasından sonra... ...Türkiye-Suriye ilişkisinin... ...nasıl seyredeceği hala aydınlanmış değil... ...daha belirsiz hale gelmiştir... diyor. Şimdi o açıklamadan bir sese de kulak verebiliriz. Yani misilleme olacak mı Suriye'ye mi, girecek mi soruları dünden itibaren daha da geçerli ve sorulması meşru sorulara dönüşmüştür diyor Çandar. Ve en doğru cevap daha uzak değil. Zira bu sorunun cevabı da Türkiye'den ziyade beşşara ve Suriye'ye, Rusya'ya bağlı şayet NATO ve Avrupa birliğinin Türkiye desteğini Türkiye'ye desteğini yeterli bulmazlar ve Tayyip Erdoğan'ın restini görmeyi kendi politikaları açısından daha kazançlı görürlerse savaş dünden itibaren önceki güne oranla daha yakındır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 Aziz milletimizin uçağı hedef alınmıştır. Suriye'deki zalim yönetime zimni destek verenler tarih önünde bu aziz millet önünde mahcup olacaklardır. Evet, Başbakan Erdoğan'ın bütün dünyaya aynı anda hem Arapça hem de İngilizce anında tercüme edilerek verdiği konuşmanın Şamla ve Orta Doğu'da yeni dönemin işaretlerini veren konuşması... Fakat mesela farklı şeyler de var. Rus-Suriye Novosti gazetesi. Türk uçağı çok alçaktan uçuyordu. Amaç Türkiye, Suriye hava sistemini deşifre etmekti iddiasını ortaya atmış. Ve ilk ciddi yorumda Moskova'dan da Şam'a destek geldi. Provokasyon olmadığı haberi de var. Ee, tabii ya bunların hepsi farklı farklı. İşte Russia Today'de de farklı haberler çıkıyor. Suriye'nin kendi haber ajansı da farklı haberler veriyor. Türkiye içinden de. Meşrebine göre farklı haberler gelebiliyor. Ee, yani bu detaylar arasında kaybolabiliriz, boğulabiliriz. Ee, veyahut buradan bir adım geri çekilmeyi seçebiliriz. Çünkü şu anda birçok şeyi bilmiyoruz. hani. Evet, bilmiyoruz. Yani canlıların bilmiyoruz. özünü e, bence özüne giren yorumu da oydu. Pek az bilgiyle böyle gene gazetelerin bek çoğunda gene... ...havalanmış ya da pike yapan jet uçaklarını, savaş uçaklarını görmek de mümkün. Habertürk gazetesinden Solü Özel'in e, konuyla ilgili bence yorumu önemli. E, o da bizim aslında programın ilk yarısında yaptığımız e, yorumlara benzer şeyler söylemiş ama şu e, kısım bence önemli. Şöyle diyor. Bu tercih Türkiye'nin bölgesel güç olma iddialarını harer getirir mi? o ancak zaman için anlaşılır ama şu kadarını şimdilik kaydıyla fazla derinleştir, derinleştirmeden mutlaka vurgulamak gerekiyor. Yaşayan olay Türk dış politikasının iddialı parametreleri ve bunların uygulanması açısından hayli sorunlu bir durumun varlığını ortaya çıkarmıştır diyor işte. Evet yani şeyinde de üslup üzerinde duruyor Ahmet Altan'da itidale... Türkiye'nin itidalli davranması filan övülüyor ama ılımlı ve ölçülü davranmasını da öneriyor insanlar diyor İtidalli davranmasını muhtedil olmasını öneriyor herkes hükümeti ama şimdi yani ölçülük ılımlık dikkat hesap uçağı göndermeden önce gerekiyordu yani Esad'dan itidarlı bir şey gelmedi zaten diyor ama Esad uçağa vurarak bir risk aldı. Bundan sonraki hamlesinde yeniden risk alırsa Türkiye'de riskten kaçınamaz. Ama uçağı göndermeden önce de gerekiyordu. Uçağı göndermeden ge göstermeniz gereken ölçülüğü, ölçülülüğü uçak düştükten sonra gösterirseniz başınıza alacağınız bela daha da büyür diyor. Yani belaya davetiye çıkaran bir dış politika izliyoruz. Belayı çağıran bir üslup kullanıyoruz demiş yani bugün yeryüzünde hiçbir ülke Orta Doğu benden sorulur diyemez. Amerika'da diyemez. Rusya'da, İsrail'de, Türkiye'de. Bunu söyleyen mutlaka ciddi bir sorunla karşılaşır demiş. Türkiye'nin itidarlı davranması gereken nokta burası ama burada itidalli davranamıyor. Sanıyorum Ankara kafalarında bir Türkiye hayali var ve gerçekleri bu hayali uydurmaya çalışıyorlar diyor. Yani sen kendi içinde, ülkenin içinde barışı sağlayamıyorsan kendi Kürt vatandaşlarının haklarını teslim etmiyorsan, sen faşist yasalarını değiştirmiyorsan, bir pankart açtı diye çocukları yıllarca hapislerde süründürüyorsan, kendine benzemeyen tüm vatandaşların hayatlarına müdahaleye çalışıyorsan, Alevilerin haklarını hala kabul etmiyorsan, hala ülkeyi 12 Eylül anayasasıyla yönetiyorsan, sen Uludere'de kendi vatandaşlarını bombalayıp özür dilemiyorsan, Ortadoğu'ya nizamat vermeye aday olamazsın demiş ki. Gerçeklik payı var. Yani kendi Kürt halkın senden şekvacıyken sen başka halkların halklarını ben korurum diyemezsin. Demeli birisi diyor Türkiye politikaya. Bu son krizde Erdoğan'a değil Esad e itidal çağrısı yapılması yapılmalı bence demiş. Erdoğan'a bu son olayda değil genel politikası için itidal gerekiyor İ itidali tümden kaybetmiş gibi görünüyor çünkü diye bir yorum yapmış doğrusu dikkate değer bir yorum olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi üçüncü yargı paketinde bir sürpriz vermiş mesela böyle haberlerle karşılaşıyoruz üçüncü yargı paketi daha dün konuşuyorduk evet. dün, Ahmet İncelle. Ve oyalanıyor meclisin tatile gireceği bir Temmuz'dan önce birden çıkarılacağı haberi geldi. Özel yetkili mahkemeler gidiyormuş yerine terör mahkemeleri geliyormuş. İyi o zaman sorun çözüldü. <gülüyor> sorun çözüldü evet. Darbe ve terör gibi nitelikli suçlar için bölgesel yapı oluşturulacakmış. Nuray Babacan'ın bir haberi bu Hürriyet Gazetesi'nden. Endişelerimiz azalmak yerine daha da arttı diyebiliriz ve Ahmet Altın'ın biraz önceki yorumuna da daha da kaygı verici bir not daha eklemiş oluyoruz bence. Oh, oh. Olumlu sayılabilecek bir haber var. Habur'dan geçerek teslim olan 15 PKK'lının etkin pişmanlık hükmüyle serbest kalması üzerine... Ama bunun üzerinden tabii bir zihniyet değişikliğine e, ihtiyacımız olduğunu tekrar altını çizilmesi durumu da yaşandı. Dün Milliyet e, gazetesinin internet sitesine e, düştüğünde bu haber e, 15 terörist serbest bırakıldı şeklinde verildi. <gülüyor> Hala öyle midir bilmiyorum. Yani serbest bırakılıyorsa neden bırakıldı o zaman insan teröristler diye düşünüyor değil mi? Ve bir şey de yapamıyor değil mi yorumda? <gülüyor> aklı selime dayanan bir yorum. Yeri geliştiremiyor o zaman. Bir de küçük tasih vardı dün bir sitede. Bir televizyonda altyazıda. E, etkin pişmanlık yerine etnik pişmanlık yazmışlardı. Burada <gülüyor> tarihin gördüğü en komik hatalardan biri. Trajikomik. O artık lapsusun gözü <gülüyor> olmuş herhalde. <gülüyor> Ama insan gülmeden edemiyor yani. Ee, ...yok tabii canım çok komik yani... <gülüyor> ...her şeyden... ...fotoğrafını çekseydiniz keşfet... <gülüyor> ee, ...şey... ...bu arada hükümet... ...dolu dizgin... ...gidiyor mesela kürtaj yasasında... ...kararlı olduğuna dair bir... ...haber vardı... ...Sağlık Bakanı Recep Aktağ... ...kürtajla ilgili yasal düzenleme... ...mutlaka çıkarılacak demiş... Yani bunu bir yenilgi olarak kadınlara karşı bir yenilgi olarak mı acaba e, yorumluyorlar bilmiyorum. Yani üstüme gelme vururum ya da angajman kuralları değişti mi şimdi kadınlarla hükümet arasındaki? Toplumla angajman kuralları bayağı uzun süredir değişik sanıyorum. 2008'ten sonra toplumla angajman kuralları terörle mücadele yasındaki o değişikliklerden sonra tepe taklak gitti zaten ilişkiler. Kromlarda yani, o zaman değişmişti. Yaklaşık 11 bin yıllık bir tarihi yanlış okuma diye de yorumlayabiliriz olabilir ne olacak? Yerleşik düzene geçtiğinden beri kadınların rolü de epey <gülüyor> baskı altında filan oldu söylenebilir. Ama e, yani. Yasal düzenleme ekime kalacak demiş. 1 Temmuz'da kapanırsa Sağlık Bakanı Akta ama yasal düzenleme dışında yönetmelikler ve uygulamalarda yapılacak çok iş var demiş. Yani bu kürtaj meselesini halletmeye niyetli görünüyorlar. Gündem yoğun olduğu için bakanlığa akrumuna sunamadık ama tamam geliyor demiş. Meselenin kadın sağlığını ve bebeğin yaşam hakkını beraber korumak olduğuna işaret etmiş. Kürtaj ya da istemli düşük söz konusu olduğunda genelde ulaşılabilir ve güvenilir istemli düşük kavramı öteden beri çok kullanmış. Bence işte okumayacağım. <gülüyor> Sıkıldım birdenbire. İçinden de ilginç bir haber var. Bu arada kürtajla ilgili olarak... Biraz farklı orada. Sağlık bakın başka başka angajman kuralları var orada da anladığım kadarıyla benim. Feng Jianmei 7 aylıkken bebeğine e, kürtaj yapılması istenmiş, reddetmiş Çinli bir kadın. O zaman kocası kaçmış, ailesi de taciz altındaymış bir akrabanın söylediğine göre şey durumu. Parasını veremiyormuş. Yani bir çocuktan fazlasının yapılması durumu var anlaşılan. Orada bir çocuk politikasından fakat o zaman para cezası vermen gerekiyor. Tek çocuk politikasına aykırı davranırsan, onu ihlal edersen ...para cezası vermen lazım... ...onu da ver vermemiş... ...verememiş ya da... ...o zaman durdur sen de... ...kürtaj yapıyor hükümet... ...burada farklı bir yaklaşım... ...görüyoruz... ...farklı bir angajma... ...durumu var... ...Çin hükümeti ile şeyin arasında... ...Çin kadınları... ...vatandaşları arasında... ...o da yapmak istemiyorum... ...demiş... Ve kocası Deng Jiuyan Jiuyan saklanıyormuş pazardan beri. Evet. E, orada da öyle bir durum var. Artık yani politikalar farklı olabilir ama yöntemler birerden Aa. sonra benzeşiyor. Evet. Tamamen farklı açılardan girişliyor. Birisi birisi e, hainlere ...hainleri dövün... ...onları şehirden atın diye de... ...bir takım resimler... ...internette dolaşıyor. ...kocaman kırmızı bir pankart... ...bir hayli... ...tatsız bir durum var... ...30 sendikacının... ...göz altına alınmış olması da... ...acayip bir durum... ...sendikacılara yönelik... ...eylemler devam ediyor... ...diyelim... Evet. ...sendikacıların eylemleriyle beraber... ...kesintisiz olarak... Devam ediyor Bunu ayrıca belki şeyde de Dün Ahmet İnsel'le konuşma fırsatımız oldu biraz ama Devamını da e, Mitat Sancar'la Eğer bağlantıda bir problem olmazsa Konuşabiliriz Diye düşünüyorum e, Şeyden de iki e, Dakika Bahsedelim Türkiye'de Araştırma ve Öğretim Özgürlüğü Uluslararası Çalışma Grubu GIT diye kısaltılıyor GİT. Onun üyesinde yani aslında üyesi... çok manidar bir kısaltması var hakikaten Türkiye'deki e, araştırmacılara yönelik. Evet üniversite mensupları akademik hak ihlalleri dosyasını dün kamuoyuyla paylaşmışlar. Şükrü Oktay Kılıç'ın bir haberi var. Git Türkiye üyesi Füsun Üstel, İbrahim Kabaolu ve Koray Çalışkan ve Türkiye'de üniversitelerde hak ihlallerine uğrayan akademisyenler konuşmacı olarak katılmışlar. KCK soruşturması kapsamında 8 aydır tutuklu bulunan Profesör Doktor Büşra Ersanlı'ya yöneltilen suçlamalara karşı bir kez daha sesini yükseltmiş grup ve basın açıklamasında Profesör Üster yapmış basın açıklamasını. Şöyle diyor, "Akademik hak ihlalleri Dosyasını üniversitelerde yaşanan baskıların sürekliğine vurgu yapmak amacıyla e, Profesör Ersanlı'nın 2 Temmuz'da duruşması olacak Ondan önce kamuoyuyla paylaştıklarını söylüyor Ve Profesör Ersanlı'nın parmaklıklar ardına konmasının tek sebebi Kimilerine göre haddini aşmış ve elini taşın altına koymaktan çekilmemiş olması Ersanlı'nın içeride tutulmasındaki amaç Akademisyenler de dahil olmak üzere düşünen ve üreten tüm insanlara haddinizi bilin mesajı vermektir diyor. Evet üniversitedeki odasının kapısının kırılarak girilmesi falan gibi de şeyler vardı içine sanki cephanelik saklanıyormuş gibi da. Akademik hak ihlalleri dosyasına göre Kürt sorunu üzerine televizyonda yapılan değerlendirmeler, ana dil üzerine çalışmalar, işten çıkarılan işçilerle yapılan eylemler akademisyenlerin işinden olmasına neden olmuş. Profesör Ersanlı'ya karşı bir itibarsızlaştırma kampanyasına yürütüldüğünü söyleyen akademisyenler Büşra Hoca'ya ve üniversitelere özgürlük demişler. Aynı şekilde 2 Temmuz'da başlayacak davalarda Ayşe. Berk Tay bu Uluslararası Irak Mahkemesi Üyeleri tarafından Bertrand Russell Mahkemesi üyeleri de O davayı izlemeye geliyorlar Akademik özgürlükler açısından Ve özellikle de Bu Irak Mahkemesi Konusundaki çalışmalarıyla temayüz etmişti biz de beraber de yürütmüştük onları Ayşe Berktay'la. Onlar da Ayşe Berktay'ın suçlanmasında yer aldığını, öyle suçlarda yer alıyormuş biliyor musun? Irak mahkemesini yapmak, yani o yönde de çalışmak da suç unsuru pa olarak, yani faaliyet olarak. Yani müdahaleye parlamento sonuçta nihai olarak karşı çıkmadı mı? Bu evet. ülkede o zaman belki o dönemki parlamento üyeleri hakkında da artık dokunulmazlıkları da bir kısmın devam etmediğine göre bir soruşturma başlatılabilir. Evet ama onlar da e, pek e, uluslararası e, çeşitli düşünür, hukukçu, gazeteci ve aktivistlerden oluşan bir heyette geliyoruz, izleyeceğiz, yakından takip edeceğiz. Ayşe Berk'te'nin durumunu diyorlar. Özellikle de bu Irak, Nihay Mahkemesi'nin de. Bu suçun sürü sayılması ilginç bir durum tabii. Son bir haber verelim o zaman bu video bitirmeden önce Bangladeş'te sellerde 30 kişi ölmüş, 150 bin kişi mahsur kalmış. Böyle de bir haberimiz var. O tabii dünyanın geleceği işte, dünyanın eşinde bulunduğu uçurumu gösteren. Sayımsız belirsinden bir tanesi, belki. evet. Şu an gösteriyor. Bangladeş gibi daha nice şeyler, büyük bir felaket olmasını mı bekliyoruz bilemiyorum. Açık Gazete Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Günaydın Mithat. Günaydın. Evet, gayet gergin ve zorlu bir ortam içinde tekrar bir program daha yapıyoruz. Evet. Evet, bu hangi isinden başlayalım Suriye'den mi yoksa KCK tutuklamalarından mı? Ya yani aslında hiçbir hiçbir diğerinde birbirinden bağımsız değil. Ama isterseniz. AKK operasyonlarından başlayalım. Önce şu an Londra'dan yayına bağlandığımı evet. söyleyeyim. Buradan bir e, günaydın demiş olayım. Buradan hakikaten gün daha yeni başlıyor diye diyebiliriz. Çünkü 2 saat geriden geliyoruz. Ve saat 7 burası. Şöyle bir sabah kattım. E, İnternette çok hızlı baktım bir yayına bağlanmadan önce. Ee, tabii kalacak operasyonları ile ilgili haberler de var ama e, çatışma haberleri de var. Yani sorunu bağlamında ekseninde yaşanan kayıplar, gerginlikler, gerilimler devam ediyor. Ee, zaten yani, çatışmalar e, sürdükçe e, ve sorunun çözümü için ciddi bir program uygulanmadıkça bunlarla karşılaşacağıızı biliyoruz bu konuda yeni söyleyebileceğimiz yeni bir söz yok maalesef Evet ama şunu işte söyleyebiliriz belki bu çatışmalar devam ettikçe dedik devam etmesini garanti eden yöntemler uygulanıyor Türkiye'de yani bitmesini sağlayacak değil. Devamını e, garanti edecek, kesinleştiren e, yöntemler uygulanıyor. Mesela bugünkü yazıda sözünü ettim. Siyasetin neredeyse bütünüyle askıya alınması, yok edilmesi e, evet. en e, tehlikeli yöntemdir. E, siyaset dediğimiz zaman tabii çok geniş bir e, yaşam alanı ve faaliyet toplamını kastediyoruz. Bu e, Müzakere dediğimiz zaman siyasetten ayrı bir şey. Siyasetin dışında bir faaliyet kastetmiyoruz. Eşil Türkiye'de bu ikisinin de yani müzakerenin de zaten eksik, yanlış ve hedefe götürmeyecek bir şekilde uygulandığı dönemler, e, uygulandığı, anlaşıldığı söylenebilir. Ama bazı dönemlerde çok daha... E, yoğun uygulanmış müzakere e, yöntemi ama çok ciddi bir eksiklikle işte siyaset dediğimiz şeyle yani sorunları barışçıl, e, metotlar ve e, etkileşimlerle çözme iradesi, niyeti eksik kalmış şimdi dönüp dolaşıp gele siyasetin yok edileceği en tehlikeli ee, en tehlikeli tedbirlerin uygulandığı dönemlere geliyoruz. Şimdi KCK operasyonları sıradan bir operasyon e, değil. Yani KCK e, operasyonu ile ilgili çok program yaptık. Baştan beri söylüyoruz. Bu adli bir e, olay değil. Bu siyasi bir proje. Bu projenin amacı Kürt siyasi hareketini düz ovada tırnak içinde şu meşhur sözde bitirmek. Yani e, Kürt siyasi, Kürt talipleri ekserinde PKK'ya yakın bir şekilde siyaset yapan e, bütün e, örgütleri etkisiz hale getirmek. Şimdi bunların silaha bulaşmış olmaları gerekmiyor. Siyaset yapıyor olmaları veya demokratik mücadele yürütüyor olmaları yeterlidir. Seste bir sorun var mı? Duyuluyor yok musun? duyuluyor gayet iyi duyuluyor. Ha, evet. Tamam çünkü arada bir şey geldi. Öyle evet. bir parajit gibi bir şey duydum. Ee, yani o o siyasi alanı bütünüyle yok etmek. Şu Ahmet İnsel'in bugünkü e, yazısını okuduysanız, dünkü pardon, evet. görmüşsünüzdür. Sağlık... E, Kadınların sağlık kanada operasyonu diye yapılan şeye bakın, halkı sağlık hizmetlerinden soğutmak demeye varan e, ittalamide bu gerekçe Evet, böyle ee, gerekçeler var. Yani ne demek istiyorlar? Yani hani o, o inanılır gibi değil artık. Gerçekten fantazi dünyamızı, kızgınlık pot potansiyelimizi e, açtı, çok açtı. Yani hukuk adına açtı siyaset adına açtı insanlık adına açtı mantık adına açtı. Yani sütup öğrencisini, e, e, şeyi halkı, sanık devletin sunduğu sanık hizmetlerinden soğutan faaliyetler yaptığı Gerekçesiyle örgüt üyesi olduğunu iddia ederek gözaltına alıp bir de hakim kararıyla bu gerekçeyi göstererek tutuklayacaksın. Evet bu yani artık şeyi zor zorladığın zorlamanın ötesinde bütün sınırlarını mantık Patlattı. Patlatmış durumda. Yani mesela bugün ufak bir haber var Radikal gazetesinde de ufak ama önemli yani Batman valiliği BDP'li Ayla Akat Atlan'ın kangren tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı bir olayda yaralanmada soruşturma izni vermemiş ve gerekçe olarak da gaz bombası fişekleri havada çarpışıp sekmiş olabilir diyor. Yara yüzünden. Ya i̇nanılır gibi. Evet, yani bu hani ya gerçekten kendileri hem hani bu görevliler bu hakimler, savcılar artık e, gerçeklikle bağlarını bütün kopardılar. Yani ortada patolojik bir durum var. Evet. disosiasyon mu diyorlar buna psikiyatride, psikanalizde. Vallahi <gülüyor> <gülüyor> galiba şu, ben o terimi bilmiyorum ben ama şey... E, ama e, böyle bir durum var. Yani gerçeklik algısı e, tamamen e, dağılmış durumda, sarsılmış durumda ya da bizi de alıyor yani ya, ya da çok böyle hani çok sağlam bir sinik e, yapıya sahipler hani, İkisi de birbirinden beter ihtimaller e, şimdi Türkiye bir yandan bunları yapıyor bir yandan da çözüm için acaba bir şeyler olabilir mi diye e, her ihtimale e, umutla bak, bakmaya çalışıyor insanlar e, biz biliyorsunuz bu DPI çalışmaları dolayısıyla işte e, anlatmıştım Evet. Bir haftadır Britanya'dayız yine Breşiklandık'tayız Galler'deydik Londra'ya geldik önce Oradan Galler'e geçtik Oradan Batı üzerinden Kent şehrine Gittik Ve yine işte daha önce Yaptığımız çalışmalar Çerçevesinde burada da Görüşmeler yürüttük Çok faydalı gerçekten çok iyi oluyor Yani bu heyette BDP Milletlikleri, AKP Milletlikleri, CHP Milletlikleri birlikteler. Çok da güzel konuşabiliyor herkes birbiriyle her ortamda. Çok verimli görüşmeler, tartışmalar yürütülemiyor. Bunun Türkiye'ye e, yansımasının tabii başka türlü olumsuz yansımaları var ama bu diyalog, bu müzakere bu temas ortamının Türkiye'ye yansımaması veya Türkiye'deki bu havayı değiştirecek ölçüde yansımaması biraz üzücü tabii. Yani bunun mümkün olduğunu biliyoruz. Çeşitli tecrübelerle şu bugüne kadar denendiğini de biliyoruz. Ama bir türlü sonuç alıcı, ortamı dönüştürücü, şartları dönüştürücü bir niteliğe bir seviyeye varamıyor. Üzücü tam tersi sonuçlarla da e, karşılaşabiliyoruz. Mesela biliyorsunuz e, kaç gündür Ali Bayramoğlu'na karşı yürüdüler. <gülüyor> Bir kampanya var. Bu kampanyanın vesilesi bu talihlere katılıyor olması. Yani hani bunu bahane ederek Ali Bayramoğlu'na e, saldırdılar. Aslında Ali Bayramoğlu'na saldırmaları için kendilerine göre başka nedenleri var. Ali Bayramoğlu'ya da seçmeleri için kendilerine göre başka gerekçeler var. Ama bu sefer DPI faaliyetlerinin içinde yer aldığın gibi bir noktadan başlayarak o diğer hesaplarını görmeye çalışıyorlar. Yeni Akit diye bir gazete ve Haber Vakti diye bir internet sitesi var. Evet. O, orada da çirkinliğin ve e, sefilliğin e, sınırı yok gerçekten. Kötülüğün sınırı yok. Yani i̇nanamıyorsunuz. Bir de pişkinliğin sınırı yok orada da. Yani böyle nasıl olabiliyor anlamak gerçekten benim için bazen kolay değil. Ay yani nasıl olabiliyor bu kadar pervasızca küfredip bu küfrü de e, çok pişkince savunmak ve e, bütün e, hani e, sorumluluklardan e, sıyrılacak kadar e, bir nihilist tavır içinde olmak. Evet. E şimdi Dinliyorum. Yani bu ikisi de aslında şeyle de paralellik bir açıdan da paralellik arz ettiği söylenebilir bu ikisinin de. Yani havada fişeklerin çarpışmasıyla işte Bayramoğlu gibi gayet ortada yıllardan beri yaptıkların. Düşüncelerinin ve yazdıklarının tamamı ortada olan bir insan hakkında böylesine şeyle, uyduruk şeylerin de ortaya çıkması aslında bir para, bir vurdum duymazlık ve büyük bir etik dışı durumun işareti olarak İfade, da bir ifadesi. Göstergesi arttık evet. ya, kaç programda konuştuk hatırlamıyorum, Türkiye toplumunun çok ciddi bir çürüme yaşadığı ortadadır. Evet. Bu toplumun bu çürümeyi yaşamasının en önemli nedeni bu savaşın sürmesidir. Yani Kürt savaşı sürdüğü müddetçe bu çürümenin e, bitmesi ve e, tedavisi yani yeniden e, e, daha düzgün hale gelmesi toplumun çok zor görünüyor şimdi Suriyeye geçeceğiz biraz sonra ama Ali Bayramoğlu ile ilgili söyleyeyim yani orada çok gönlün nefret söylemi çok yönlü nefret saldırısı var bir Ali Bayramoğlu şahsen hedef göstermek iki Ermeni olmayı aşağılamak 3 ve Ermini Ermeni ve Ali kavramları dışında kötü sorununda barışçıl çözüm arayanları hedef göstermek yani üçü birden hem Ermeni olmayı e, aşağılayacaksınız hem Ali Bayramoğlu'nu şahsen e, hırpalamaya çalışacaksınız hedef göstereceksiniz. Hem de e, siyasi barışçıl demokratik çözüm arayışlarında e, yardım eden, katkında bulunan bu e, çözümü savunan aydınları siyasetçileri hedef göstereceksiniz. Ve büyük bir aymazlıkla, pervasızlıkla pişkinlikle yapacaksınız. Dünyanın yalanını kullanacaksınız. Bunu yaparken bir de din adına yapacaksınız. Din kisvisi altında yapacaksınız. E, ya, peki artık burada kötülüğün ya, bir sınırı kalmış oluyor mu diye sorduk. Kaç kere bence yoktu yani. Artık sınırsız, kötülük e, alemine açılmış, orada var olan bir tarzdan söz etmek mümkün. Öte yandan tabii e, bu, bu sefer e, umduklarında serp bir tepkiyle karşılaştıklarını da kabul ederim. Yani e, medyada da köşe yazarları, e, sadece köşe yazarı değil gazetelerin yayın yönetmenleri, e, bazı gazetelerin doğrudan yayın politikaları aracılığıyla bu sefer Yeni Akit'in e, haber vakti denen bu e, çukurun, bu, bu gaya kuyusunun e, tavrına çok, çok sert tepki gösterdiler. E, yaygın ve sert tepki var bu sefer. Ama hukuki... e, ve bu da olması gerekiyor. Evet kesinlikle bu çok çok önemli. E, o zaman ancak bir tek o geri bastırabilir e, böylesine bir e, kitle tepkisi tabandan ama e, peki hukuki olarak da Ali Bayramoğlu başvuracağını söylemişti. Tabii tabii Ali Bayramoğlu da bizimleydi biliyorsunuz bu e, gruptaydı. Biraz önce Türkiye'ye hareket ben öğleden sonra geleceğim ee, konuştuk bunları olay ilk çıktığı e, yazılar ve haberler ilk yaylandığı andan e, itibaren e, avukatını aradı, gerekti işte işlemleri başlatması için kendisine istekte bulundu e, bildiğim kadarıyla e, buradayken e, hani kendilerinden haber aldığımız bize yazan bildiren e, bazı gruplar özellikle Milliyetçiliğe ve dur diye grubu da e, suç duyurusunda evet, bulunup evet. takip edeceğini söyledi e, bence Ali Bayramoğlu'nun e, dava açması e, hem tazgıya davası açması hem suç duyurusunda bulunması zaten e, çok normal gereklidir ama bunun Ali Bayramoğlu'nun şahsi vesilesi olmadığını da görmek göstermek gerekiyor o nedenle e, dur de grubunun böyle bir girişimde bulunması son derece anlamlıdır Bence bunun yaygınlaşması gerekiyor. Yani saldırıya maruz kalan şahsın değil bu saldırıyı kendi değerlerine yönelik sayan grupların, örgütlerin, istiyatiflerin çevrelerin de dava açmaları gerekiyor. Yani burada Ermeniliğe Ermeni olmaya doğrudan bir hakaret vardır. Bu bir nefret suçudur. Nefret suçu derken illa somut bir e, ceza hukuku maddesine dayanmak gerekmiyor. Bunu çeşitli ceza hukuku maddelerine dayanarak da toplumun çeşitli kesimlerinden e, kesimleri, grupları, insiyatifleri, dava açmalılar. E, böylece bu e, siyasi mücadele hukuksal mücadele de desteklenmiş olur. İkisi birbirini etkileyerek büyütür. E, buna gerçekten bir ihtiyaç vardır. Çünkü bizde nefret söylemi, ötekileştirme ve hedef gösterme sanki belli bir kesimin çok olağan hakkıymış gibi. Yani çok normal, çok olağan bir durum. Ve bugüne kadar da birçok olayda yaygın tepki gösterilmedi. Hepimiz bunu defalarca şimdi söyleyeceğim cümleyi tehafuz ettik ve duyduk. Hırant'ı göz göre göre kurban verdik. Hırant'a <gülüyor> sahip çıkamadık. Ya yani bu, bu, Bunu da yaşamış ee, yani i̇nsanlarız ve bu toplum bu tecrübeyi yaşadı. Şimdi böyle bir tepki gösteriliyor olması sevindirici tabii. Yani kötü bir olaydan iyi bir sonuç çıkmış olması e, hakikaten sevindirici. E, bunun şahıslar açısından yıpratıcı olduğunu söylemem herhalde gerekmiyor. Çünkü Ali bu yayınların tamamını birlikte baştan sona burada işte çeşitli ortamlardayken izledik ve konuştuk. Ne olursa olsun yine e, hani e, kendinizden hiçbir şüpheniz yok yaptıklarınızdan dolayı rahatsınız her şeyinizi savunabilirsiniz e, fakat insanın e, moralini e, ciddi biçimde bozabiliyor canını sıkabiliyor. E, Her yalan kampanyasında adının geçmesi Evet Bu sistematik bir şey ve çok tarihteki pek çok hem dünyadan hem de bizzat bu bölgeden Türkiye'den de çok iyi bildiğimiz o, o kadar çok örnek olay var ki kaygı duymamak, endişe duymamak elde değil tabii. Elbette, evet. Kesinlikle öyle. <gülüyor> Kısaca şeyden de söz edeyim. Yani ee, bizim bu faaliyetle ilgili de bir kararlama kampanyası var ama ortada mesela yeni akitin bu kadar pişkince inan yani hay bu kadar pişkinlik sanırım bir yöntem yani e, muhataplarına hedef aldıklarını iyice sinirlendirmek sinirlerini bozmak amacında gidiyor olabilir çünkü sorduğu bütün sorulara kendilerine ilk günden itibaren gerekmediği halde DPI yöneticileri yönetimi yazılı cevap gönderdi. 5-6 sayfa. Ve bunlar hala bize şey şu soruları soruyoruz cevap bekliyoruz gibi yayınlar yapıp e, ortamı bulandırmaya devam ediyorlar. Peki savcılar bunlar kendilerinden bağımsız olarak e, reysen e, suç duyurusunda bulunmuyorlar mı? E, hayır. Bazı e, olaylarda bir kamu davası açılması gerekiyor. Evet. Ee, yani kamu davası açmayı gerektiren, açmayı gerektiren durumlar var. Orada savcıların kendilerinin harekete geçmesi. Evet, onu söylüyorum. Mümün ama mümkün ama Türkiye'de özellikle bu tür böyle e, çevrelere karşı kamu davası açmak üzere savcıların kendilerinin harekete geçtikleri pek görülmez. E, yani iftira ya maruz kalan ee, insanlar, muhaliflerse geniş anlamda ee, hani mesela Ermeni sorununda, Kürt sorununda e, yerleşik tutumdan farklı davranan ve düşünen kesimlerse savcılar onlar için doğrudan harekete geçmiyorlar. Onları korumak, onlara yapılan saldırıları durdurmak için kamu davası açmayı gerektirecek bir durum olsa bile harekete geçmiyorlar. Bunu biliyoruz. Çok az istisnayla harekete geçebiliyorlar. Hatta öyle örnekler var ki Suç duyuruları, duyuruları üzerine bile harekete geçirmek mümkün olmamıştı. Sadece evet. çok açıklarıp ırkçılık yapıldı. Şu sol, yenisi, neydi şu Türk Sol diye bir dergi var. İnanılmaz ırkçılık ve e, kışkırtma kampanyaları yaptı insanlara karşı. Buduncu bilmem neci dernek vardı İzmir'de. Kürtler kısırlaştırılsın, çingereler kısırlaştırılsın diye kampanya yapıp e, İzmir'in en işlek caddelerinde stand kurmuşlardı. Buna karşı benim yani içinde bulunduğum bir grup, işte insan hakları örgütü kaç suç duyurusunda bulunmuştu? Hatırlamıyorum, en son zar zor bir savcıyı harekete geçirebilmişti. Ondan sonra ne yapıldı, dava ne oldu onu da bilmiyoruz aslında. Türk Solu'nun biliyorsunuz çok açık bir ırkçı kampanyası vardı Kürtlere karşı. Ee, çok çok bariz çok ağır bir e, kışkırtma kürteri kürteri hedef gösteren bir kışkırtma ve ırkçı bir e, yayın e, dibi e, falan vardı onunla ilgili de çok e, suç duyurusu yapıldı ama belki bir iki savcı harekete geçmiş olabilir o suç duyurularından sonra. Sonuçta ne durumda olduğunu da bilmiyoruz aslında o soruşturmaların. Yani Türkiye'de hani şu köpeklerin serbest taşların bağlı olduğu durum evet. söz konusu. Yani bütün köpekleri serbest bırakıp taşları bağlıyorsunuz. Ondan sonra da bu adalet zihniyetiyle, bu yargı sistemiyle e, ...insanların bir arada varıştırıcı içinde yaşamasını sağlayacaksınız. Bu mümkün olmuyor işte. Buradan çürüyor toplum. Esas adaletin yokluğundan çürüyor. E, çatışmalar olabilir, e, çeşitli gerilimler yaşanabilir bir ülkede... ...ama eğer adalet duygusu ve adalet mekanizması çok, e, gerçekten işlevini yapmaz hale gelmişse... Bitmiş adalet duygusu ya da çok sarsılmış, çok zayıflamışsa o toplumun çürümesi kaçınılmazdır. Evet. Demin sözünü ettiğimiz var. büyük çürümenin en önemli noktalarından hem sebebi hem de sonucu olarak karşımıza çıkan evet. bir şey. Evet. Çok doğru bence de. Yani. Belki de Suriye ile ilgili hani burada hareketleri bir iki söz söylemek mümkün. Lütfen değil. bir iki dakika. Tabii da. şimdi burada burada da yine dikkat edelim. Bir tabi işin Kürt sorunu boyutu var bunu başka bir programda daha ayrıntılı konuşuruz. Yani oradaki e, hani dengelerde Kürtler nerede duruyor Türkiye'nin e, Suriye ile ilgili politikalarında e, Kürt sorunu nerede e, duruyor. Bunları ayrıca tartışırız e, bir programda çünkü süremiz azaldı sanırım. Evet. Ama burada da e, biraz önce yani programın başından beri. Yani üzerinde durmaya çalıştığımız e, açığa çıkarmaya çalıştığımız bu değil, bu yaklaşım burada da çok bariz bir şekilde geçerli oluyor. E, yani çarpıtma, yalan ve karşı görüşü susturma üzerine kurulmuş e, çok e, gerçekten boğucu bir e, e, politik söylem ve e, resmi resmi e, duruş var ya başbakanın dünkü konuşması e, hani burada okuduğumda bile tüylerimi diken diken etti gerçekten. Nasıl böyle bir konuşma yapabiliyor? Herkesi susturmayı yönelik. Baş söylediklerinin en ufak bir şekilde sorgulanmasını istemeyen, e, onu engellemeye çalışan bir e, e, bir konuşmaydı bu ve e, orada her şeyi birbirine karıştırma olguları tarihi çarpıtma hakkı da varmış gibi. Sen Haçlı Seferiyle Suriye'nin durumunu 900 yıl önce bölgedeki çatışmalardan söz ediyor. Ya 900 yıl önce Türkiye bölgede devlet mi var? Bölgede birbiriyle çatışan bir Suriye, Türkiye mi var? O dev Ay, Irak mı var? Yok böyle bir şey. Evet. O dönemlerde söz konsolandı. Haçlı Seferleri biliyorsunuz. Hani Haçlı Seferleri dolayısıyla Kılıç Arslan'a kadar uzanan bir konuşma yapıp bugünkü olguları, bugünkü durumu bu kadar laf kalabalığı içinde toz dumana boğmak ya artık Türkiye'deki genel havanın bir uzantısı. Evet, peki, Ve bir aynı zamanda. Ben şeyi de... Ayrıntılarını görmedim ama Selahattin Eyyubi'den de bahsediyor herhalde değil mi? Yok tabii Selahattin Eyyubi'den de bahsediyor, Kılıç Aslan'dan bahsediyor. Peki Selahattin e, Eyyubi'nin bir Kürt şey, lideri Orada olduğunu Kürtlerden, söylüyor mu? Evet, hayır Kürtlerden, Araplardan, Türklerden de söz ediyor. Hem tam bir karman çorman yani konuşma ama özü şu, tehdit eden içeriği ve dışarıyı. İçeriye ve dışarıya konuşma hakkı tanımadığını göstermeye çalışan e, bana göre marazi bir üslup vardı. E, yani e, konuşmadaki tutarsızlıkların haddi hesabı yok. Tarihsel, olgusal e, e, yanlışların e, haddi hesabı yok. E, ama daha da kötüsü konuşan herkesi farklı... E, değerlendirme yapan herkesi e, düşman ilah eden neredeyse hedef gösteren e, bir üslup. İşte bu üslup eğer hükümetten gelirse ya yani da hükümet böyle bir tutturursa, e, toplumda bundan cesaret alacak kesimler e, çevreler, işte yayın organları e, elbette çıkar. Onlar çıkınca Onların o gün da kolayca ortaya çıkar. Onlar da çıkınca Türkiye'nin neler yaşadığını e, biliyoruz ve neler yaşayabileceğini bilebiliyoruz. Yani savaş ortamı bir defa başlı başına e, sağduyu e, işte serin kanlı tartışmayı engelleyen bir şeydir. Bu, bu savaş yapacak olmazsanız bile Savaş yapacakmışsınız gibi bir tehdit e, ortamı yaratırsanız yine aynı sonuçları doğurursunuz. Ve Türkiye bir kısır döngü içinde dolanır durur. Suriye ile ilgili söylenecek çok şey var. Türkiye'nin bölgede bir e, güçlü aktör olma hevesiyle kendi iç e, e, dengeleri ve sorunları arasındaki o etkileşimi konuşabiliriz. Kürtlerin oradaki durumunu, Türkiye'nin oradaki Kürtler üzerinden yaptığı hesapları, Barzani ile Türkiye ve Suriye Kürtleri arasındaki o çoklu etkileşimi elbette konuşuruz bundan sonraki programlarla. Evet. Çünkü Suriye gündemimizde olmaya devam edecek. Ama bugün itibariyle söyleyebileceğim şey nefret söyleminin, savaş kışkırtıcılığının, he, bütün bunların hepsinin Türkiye'de siyaseti yok etmekle doğrudan bir ilgisi vardır. Evet siyaseti, yok, evet, siyaseti yok ettiğiniz zaman özgürlüğü, çoğulluğu yok ediyorsunuz. Tersi de geçerli, özgürlük ve çoğulluk. Ee, ne, ne kadar darbe yerse siyasette o kadar işlevsizleşir ve şimdi gördüğümüz gördüğümler e, toz zumanlar ortaya çıkar e, son zamanlarda fazla karamsar konuşmalar yaptığımızı birden düşündüm e, ama durum gerçekten Hı. E, Hı. hani evet, öyle, iyimserliğe pek yer vermiyor iyimserliğe pek yer vermiyor çok teşekkürler Görüşmek üzere gelecek, gelecek hafta e, Açık gazete tatilde e, Bir evet. hafta ara veriyoruz Onu da burada söylemiş e, oldum Tamam ben de Londra'dan e, Dinleyicilerimize ve size Sevgi selam yolluyorum Çok teşekkürler Mithat Sancar'la Hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar Açık kaste. Lose a wife, changed my life, we're not together A canceled future, well, it's hard on me Gone, you're gone, are you gone forever? Hope you love the baby, I'm never gonna see It's gonna stand till my heart believes in what you chose. I won't let nobody carry this load for me. Guess I keep a hold on my sorrow. I've got to feel. All that you see. Tears in the Morning The Beach Boys'un dinlediğimiz bir şarkı. Bu da Bruce Johnston'ın bestelerinden biri. Grubun elemanlarından ve şarkı yazarı Bruce Johnston'ın da 70. yaş gününü kutlamaktayız bugün. itibariyle. Tears in the Morning sabahın gözyaşlarını da dinleyerek devam etti programımız. Programımız açık gazde. Radyomuzda Açık Radyo 94.9 Ve devam ediyoruz Biraz önce Mithat Sancar'la konuştuğumuz Bu akıl almaz boyutlara varmış olduğu her türlü e, Ölçü, itidali Ve etik problemi de dışarıda bırakan bir yere doğru gitmekte Bir çürümeyi de e, ifade etmekte olduğu söylenen Türkiye'deki bir durum vardı İlginç örneklerden biri nereden e, bağlantı kurdu muz sormayın. Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt'ün verdiği bir soru e, önergesi üzerine cevap vermiş. E, Ermenilere bu dosyayı kaldırıyorum adlı bir şey var Kartal'da okullara dağıtılan ve Ermeniler hakkında hakaret içerikli yazılar ve bazı yazarları da hedef gösteren ifadeler içeren bir kitap bu dosyayı kaldırıyorum şimdi soru önergesine şöyle kitapta şöyle deniyor Orhan Pamuk Can Dündar gibi yazarların yazılarından parçalar alarak ırkçı ve ayrımcı ifadeler kullanılmış Ermenilerden özür diliyorum kampanyasına katılan isimler tek tek sayılmış ve pek çok yazar ve gazeteciye İçimizdeki şeytan, gizli Ermeni, kansız, soysuz, zıpçıktı, besleme kalem takımı olarak ifade edilmiş kitap. Nasıl? Güzel değil mi? Ermeniler bir ihanetin anatomisi böyle komşu düşman başına Kuşatmanın yerli işbirlikçileri şeklinde başlıklarla anılmış Ermeniler. Nefret söylemi hatta işte eğer bir kanunumuz olsaydı belki suçu olurdu bunlar ama yok değil mi şimdi? Ya yani sormuşlar işte Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın kindar gençlik açıklamasının ardından bu kitapların öğrencilere dağıtılması tesadüf müdür? Dindar Gençlik, Dindar Gençlik vaziyeti ve dağıtımı yapılan kitabın içeriği nefret suçları kapsamına girmekte midir sorularını yöneltmiş. Bakanlığın cevabını beğeneceksin tahmin ediyorum. Bizzat Ömer Dinçer, milli Eğitim Bakanı, e, kitaptakiler milli refleksine ve mizahi bir tarzda eleştiri olarak yazılmıştır demiş. Ne diyorsun? Yani mizahi bu, bir eleştirini eleştiriliyor orada. Kansız, soysuz zıpçıktı, besleme beslemek. Etnik köken mi eleştiriliyor? İçimizdeki şeytan. Ya yani bunlar milli bir refleksle ve mizahi bir tarzda eleştiri olarak yazılmış. Oh. Nefret suçlarına girmiyormuş. Yani aslında genel olarak... yani belki bakanın açıklamaları mizahi bir açıklama olarak değerlendirilebilirdi. Ee, çok vahim sonuçlara yol açmayacak olsa milli refleks ve mizahi eleştiri diyorlar mizahi bir taraf göremedim ama genel gidişat böyle yani başbakanın da şeyini e, biliyorsun değil mi köşe yazarlarına bu konuda bazı köşe yazarlarına da Suriye konusunda söylediği şeyleri de hatırlattı bu bana Hedef saptırmaya gayret eden bazı köşe yazarlarını görüyorum az da olsa Sanki bu ülkenin vatandaşı evladı değil bunlar Sizin köşenizde yaptığınız dalkavukluğu biz yapamayız Biz burada hakkı söylemek durumundayız Kalemleriniz belki belli yerlere satılmış olabilir Ama bu siyasi irade belli bir irade değil Hakka ve halka teslim olmuş siyasi iradedir diye konuşmuş Burada da hafif bir Eleş mizahi eleştiri görüyor musun milli refleks ve mizahi eleştiri peki biraz ben... sıkıcı bir popülizm görüyorum orada aslında ama tehlikeli başka bir şey söyleyeyim evet şeyi hatırlıyor musun kuzey kıbrıs türk Cumhuriyeti'nde tamir e disco diye adlandırılan hatırlamaz bir... Bir yer var... ...zindan... ...disko Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yok... ...disko her askeri birliğin... E, ...her evet. karargahta var... ...bildiğim kadarıyla disko... ...disiplin kovuşu... Evet. ...nın kısaltılması... ...mizahi milli refleks ve mizahi bir eleştiriyle... ...yapılmış o da... ...şimdi orada... ...Uğur Kantar... E, ...az subay Ayhan... E, ...şimdi şöyle... Uğur Kantar işkence sonucu ağır dayak ve işkence görerek 18 Temmuz 2011'de işkence görmüş. Ankara'daki Gata'ya kaldırılmış ama kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Şimdi şöyle bir şey olmuş. Buna da şaşacaksın diye tahmin ediyorum eğer haberi görmediyse. Çok emin değilim şişeciyandan mı? Yani yok programın artık son 10 dakikasına girmek üzere şu dakikalarda genellikle o eşiği çoktan aşmış Peki. oluyorum ben. Ee, askeri cezaevinin müdürü astsubay Ayhan Şen Türke 2011'in 2 mayında Devlet Üstün Hizmet Madalyası verilmiş. Yani bu olay olduktan sonra erin disco denen işkence kovuşunda dövülerek aşağılanarak öldürülmesinde aç susuz, susuz bırakarak güneşin altında tutulması gibi olaylar vardı. Dövülmüştü de aynı zamanda kafasına darbe evet. dalmıştı. Ve ondan sonra da bitkisel hayata girip komadan çıkamadan gitmişti genç bir er. Ee, dev, devlet üstün hizmet madalyası almış. Er mi? Hayır. Asubay Ayhan Şentürk Askeri cezaevinin müdürü Yani Kantar Devam ediyor bu mahkemede Ortaya çıkmış Kantar ailesinin avukatı Bülent Teoman Özkan'ın yanına Giderek Şentürk'ün avukatı Müvekkilimin üstün hizmet madalyası Var demesiyle ortaya çıkmış Hakikaten doğruymuş bu Şen Türkiye oğlununce işkence görmesinden sonra madalya verilmesini babası nasıl değerlendirmiş dersin Ayhan Aydın Kantar? Devlet demiş oğlumun ölümünde sorumluluğu olan birine madalya veriyorsa demek ki oğlumu devlet öldürdü. Sana işkence ile adam öldürme madalyası verilmiş demiş. Çok aslında haksız bir şey söylemiş sayılmaz orada en azından. Ee, Türk zorunlu de, hizmet olduğu için hayatı da emanet olması gerekiyor o pek Evet. Ayhan Şen Türk'ün sırasında görevli olmadığı yönünde de ifade verilmiş. Tek rütbeli asker sanık Ayhan Şen Türk fakat gardiyanlar onu yalanladı. Yalanlamış. Baba Kantar da demiş ki bu madalya olsa olsa işkenceyle insan öldürmenin madalyası olur demiş. Evet ne amaçla verildiğine bakmak lazım tabi ona. Bence milli refleks ve mizahi eleştiri olarak da ele alınabilir. Ne dersin? Aslında evet aynı seviyede alınır. Yani sinikliğin ve etik çürümüşlüğün son noktalarında dolaşıyoruz. <gülüyor> Boğulduğunu hissetmiyor musun? Çoktan boğulmuş gibi zombi aşamasındayım artık. Evet, yani. Evet, peki, biraz da çevreye ilişkin, çevre yıkımına ilişkin bazı haberler vardı sende. Onlara değinelim. Var, çok kısaca bahsetmiştik Bangladeş'te olan sellerden. Günlerdir devam eden yağış sonrasında bu ani seller ve heyelan. Sonucunda 30 kişi Bangladeş'te yaşamını yitirmiş. 150 bin kişi mahsur kalmış. Bu, e, bu sabah saatlerinde polisin Bangladeş'te yaptığı açıklamalar sonucunda e, elimize ulaşan e, rakamlar ve artmasından korkuluyormuş bu sayıların. Bangladeş tabi dünyadaki en coğrafi açıdan dezavantajlı. En dezavantajlı tamamen delta'da ve ülkenin ...ne bileyim dörtte bir galiba... ...belki de üçte biridir... ...deniz seviyesinin altında kalan topraklardan oluşuyor... ...o yüzden... Çok... ...etrafı da hep yüksek... ...evet Himalaya'lardan... ...aşağı inen seller de mahvediyor... ...ve deniz seviyesindeki yükselmelerde... ...küresel bağlı olarak... ...dünyanın en tehlikeli durumda olan... ...tehdit altındaki ülkelerinden biri yapıyor onu... ...dünyanın da zaten... ...en yoksul yerlerinden de bir tanesi bir yandan... Büyük göç, göçlere sebep Adaletin düşünüyor. bu mu dünya belki Ama göçün önünü Aldılar çok kuvvetli bir tedbir Alındı 4000 kilometrelik bir duvar Set inşa ediyor Hindistan ee, Evet bütün dünyada Bu duvar inşa etmenin Yeniden moda olduğunu Göçe karşı Öçük, ee, Görüyoruz şey, Açık kitapta bununla ilgili etraflı Bir madde vardı Duvarlarımız nerede bizimde? Biz de yapalım. Yapacağız. Yapacağız. Ee, yapacağız. Mi? Tamam yapalım o zaman. Başka bir haber verelim. Bu ABD'de devam eden çok büyük orman yangınları var. Ee, Colorado'da. Günlerdir bir haftaya yakındır ee, devam ediyor. Uff. Yasaklamamışlar mı orman yangınları? Yasak zaten orman yangınları haber verilmesini de yasaklayacaklar yakında bazı yerlerde yasaklıyorlar evet o gibi yasaklar getiriyorlar çevre ile ilgili haberleri örnekleri mevcut 32 bin kişi orada da evini terk etmek zorunda kalmış en son ve işte güzel Amerika diye bir oranında türküsü varmış America the Beautiful evet, evet o parçanın da yazılmasına ilham kaynağı olan Park Speak denilen ee, tepeye artık gelmiş dayanmış alevler bu Japonya'daki Fuji dağından sonra da en fazla ziyaret edilen dağmış dünyadaki aynı zamanda ee, ve şu ana kadar 4500 acre veya işte hektara çevirdiğimizde 2200 hektar civarında e, oluyor ee, alan yanmış bunda daha kolay anlaşılması için arkadaşlar uyardı bizi içeriden sağ olsunlar çeviriyoruz hemen. E, 2500 futbol sahası büyüklüğünde yaklaşık oluyor bu e, şeyde e, rakamda. Şimdilik yanmış e, ve yangının sadece %5'inin kontrol altına alınabildiği. Ha öyle mi? Söyleniyor. Ha, ben evet. epeydir birkaç gün önceden başlayarak vermeye başlamıştık bu haberi. Ama artık kontrol edildiği e, İzlenimine kapılmıştım. Haber de fazla gelmiyordu. Demek ki beni aldatmışlar. kötüye gitmiş. Yok sizi aldatmamışlar. Şey diyor. Kötüye gitti diye veriliyor haber. Reuters'ten öyle geçilmiş. Yani siz verdiğinizde belki öyle bir e, izlenim vardı ama değişmiş bu. Amerika'da Burn Down diye bir şarkı bestelenecek bundan sonra herhalde. Yan, Yanmış. Adam. Yandı gitti kül oldu Amerika. Olabilir. E, artık bilmiyoruz öyle bir şey beslenir mi? Ama buradan da bir kahramanlık hikayesi çıkartılabilir gibi geliyor. Bir ilginç haberimiz var e, çevre demişken. E, genetiği değiştirilmiş organizmalarla ilgili ilginç bir haber. Geçtiğimiz günlerde Monsanto'nun e, üretmiş olduğu e, bu kök kurdu denilen e, haşerata dirençli tırnak içinde bir geneti değiştirilmiş Mısır türü üretmişti Monsanto bu, bu bir işe yaramamıştı aksine Olur canım öyle şey. aksine o, daha dirençli kök kurtlarının evrimleşmesini evrim efendisi Monsanto'yu yendi belki demek lazım Yol açmıştı ee, öyle bir durum söz konusu olmuştu şimdi de yeni bir haber var ee, ABD'den yine Teksas'ta otlayan işte koyunlar büyük baş hayvanlar Küçükbaş hayvanlar birlikte birdenbire e, oldukları yere yığılıp kalmışlar. Ya toplu ölüm toplu olmuş Toplu ölüm olmuş. Tifton 85 isimli bir e, otlak turu. Bu diyeceksiniz ki ne demek o ya? Yok <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bizim burada ektir, ektirdik onları Teresa koridorun kenarlarına da. İşte o da e, laboratuvarda üretim bir e, ot türü bu. Ama e, şey demişler bu tamamen bir e, kaza yani çok şartların bir arada oluşmasıyla olabilecek bir durum. Normalde olmaz. İşte nitrojen ağırlıklı gübrelemenin fazla yapılması ve diğer e, türden şeylerin otak olmaması sonucu bildiğiniz siyanür etkisi evet, yapmış. Sienür ve ve e, işte bu gazatolarında kullanılan iki Dünya Savaşı sırasında, holokost sırasında e, zehrin aynısına dönmüş ve otlayan hayvanlar ayniden... Siklon B yani ha? Gazı, na dönmüş evet. <gülüyor> evet. Onu da temin eden kim biliyorsun değil mi? Bush'un dedesi. Ha evet doğru öyle bir hikaye vardı. <gülüyor> Neyse Tifton 85 merak etmeyin bir daha olmaz demişler. Öncülü de yok demiş Texas A&M Üniversitesi konuyla ilgili yaptığı açıklamada bunun daha Mesele önceden yok, Kapanmış yok demiş. Yani. Evet bence 1992'de ee, bu Ot türü verilmeye başlanmış e, çiftlik sahiplerine. İşte Başka da, örneği yoksa da tabii Hayır neden da. önemli? 20 sene geçmiş ya olayın üzerinden. Hı -hı. Hani genelde DDO'lu ürünlerde ya işte bakın 5-10 senedir kullanıyoruz hiçbir şey olmadı falan. Hı -hı. Ha, oldu şimdi. Üstünden 20 sene geçtikten sonra. Bu senin dediğin milli refleks ve mizahi eleştiri sınırları içine girer. Ya Bu öyle bir şey girmiyor. Uluslararası refleks ve eleştiri bence. Peki. ABD'den gelirse milli olabilirdi. <gülüyor> ABD'den geliyor zaten. Olsun biz aktarıyoruz şimdi. <gülüyor> tamam. Evet her şey. Var mı sizde başka bir şey? Ee, mükemmel. Yani bu de, verileri yanlış okuyorsunuz galiba demişler şeyde de Japonya'da <gülüyor> jeologlar ve bu konu sismologlar. Buralara yaparsanız deprem olur ve tekrar nükleer kaza olur demişler. Anlayamıyorum böyle nasıl bir aynı bölgeden nasıl yeni var olan güvenli yerine... belgeler elde ediyorsunuz demişler. Şöyle yapıyorlar onun da bir belki arka planını vermekte fayda var. Japonya Fukushima e, kazası demeyeyim artık çünkü biraz yani göz göre göre gelme durumu söz konusu ama felaketi sonrasında. Ülkedeki nükleer santrallerin tamamını bir süre için e, kapalı konuma getirilmişti. E, atıl duruma getirilmişti. Şimdi e, yeniden onlara güvenli belgesi verip kullanıma sokuyor bir bir. E, yapılan eleştiride buna yönelik sanıyorum değil mi? E, şey demişler, Japonya'nın önde gelen iki sismologu e, ayrı ayrı oide yapılan nükleer şeylere olmaz bu demişler. ve Reaktörler çok daha tehlikeli. E, durumda e, demişler o yüzden e, katiyen yeniden yapmasanız iyi olur biz tahminde bulunmuyoruz demişler evet bitiriyoruz çünkü sivil adayasa programına da taşmamalıyız bizden sonra var evet başka da bir evet saat tam 10 Parça çalacak da zamanımız kalmadı. Kalmadı. Milli refleks ve mizahi eleştirisinin kulvarında koşmaya devam edeceğiz. Bugünün ana konusu budur. Aman yaklaşmayalım yalnız pek e, o seviyeye. <gülüyor> Buna kimse yapışır yani üstümüze. Biz yaklaşabileceğimizi mi sanıyorsun? Belli olmaz o çocuk. Bu ne? Bu ne cüret? Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. <gülüyor>